Bismillahirrahmanirrahim. Mantık el-Tayr. Feridettin Ata. Farsi aslından çeviren Abdulvaki Görpınar. Başlangıç. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd olsun canı yaratan, bir avuç toprağa can bağışlayıp iman veren pak Allah'a. Arşın temelini su üstüne kuran O'dur. Topraktan yaratılanların ömürlerini yel üstüne koyan O. Gökyüzünü kudretle yüceltti, toprağı ise aşağılattıkça aşağılattı. Bir tanesine sürüp giden bir hareket verdi, öbürüne sürüp giden bir sükun. Gökyüzünü kurulu bir çadır haline getirdi. Direksiz, dayaksız durdurdu, döşemesi de yeryüzü oldu. Altı günde yedi yıldız yarattı. İki harften ibaret bir emirle dokuz göğü halketti. Yıldızları altın zarlar şeklinde yaratarak her gece felekli oyuna girişti. Ten tuzağını halden hale soktu, çeşit çeşit halleri düşürdü. Can kuşunu toprağa alıştırdı. Deniz emrine rağm oldu, teslim eridi. Dağ korktu, korkusundan donduk kaldı. Denizi susattı, dudaklarını kupkuru bir hale getirdi. Taşı yakut haline soktu, kandan misk yarattı. Dağ hem tepe verdi hem bel. O da ellikle baş çekti, yüceldi. Kah ateş üstünde güller desteledi. Kah deniz üstünde köprüler kurdu. Bir sivrisineği düşmanının başına musallat etti. Sivrisinek bu başta tam 400 yıl kaldı. Örümce hikmetiyle ağ kurdulu, Alim'in en ulusuna bu ağ yüzünden huzur ve emniyet ihsan etti. Karıncaya saç teli gibi incecik bir bel verdi. Süleyman'la boy ölçüştürdü. Ona Abbas oğullarının elbisesini giydirdi. Onu karalara böyürdü. paras pul sarf ettirmeden böyle bir zahmete sokmadan tahsin verdi. İsa da bir iğne bulunduğunu gördü. Bu yüzden onu dördüncü kat gökte yüzüstü bıraktı. Dağ tepelerini lalelerle kanlara buladı. Gök kubbeyi dumandan halketti. Toprağı parça parça kan haline getirdi de ondan akik ve lal gibi derli taşlar çıkardı. Güneşle ay gece gündüz ona secde etmedi. Alınlarını yolundaki topraklara koymadı. Yüzlerindeki nur o secde yüzünden yoksa secde etmeyen yüzde nur ne gezer. gündize gönül genişliği verdi, yüzünü arttı. Gece can sıkıntısı verdi, karanlıklar da yaktı yandırdı onu. Dudu kuşuna altın gerdanlık taktı. Hüt Hütütü haber çavuşu dikti kılavuz yaptı. Kainat kuşu yolunda kanat çırpmadı. Kapısına bir halka gibi baş vurup durmadı. Feleği gece gündüz döndürmekte. Geceyi giderip gündüzü getirmekte. Rızık vermekte. Balça bir üfürdü mü insan hak eder. Bütün alemi köpükle dumandan yaratır. Gah bir köpeği tapısına kadar yol verir. Gah bir kedi yüzünden yolu keşfeder gösterir. Bir köpeği yakınlık yeri haline korda, sonra tutar aslan gibi bir eri köpekleştirir. Gökyüzünde oturanlara felek sofrasını kurar, güneşi bu sofraya somun olarak KOR Gah bir şeytana sülerin verir. Gah bir karıncaya söz söyleme kudreti bağışlar. Bir sopayı yılan haline kor, Bir ekmek sacının altından bir tufan coşturur. Gökyüzünü serkeş bir tay haline getirir de yeni ayı ona nal yapar. O nalı ateşe koru kızdırır. Bir kayadan dişit deve çıkarır. Sarı yüküzü feryada figyane getirir. Kışın gümüşler saçar, güzün dallardan altınlar döker. İnsan okla birisini yaralar, temreni kana gömer, kan içinde gizler. Halbuki o temrene koncadan kanlar verir, besler yetiştirir. Yasemin'in başına dört dilimi taç vurur. Lalenin başına kanlı külah giydirir. Yahnergisin başına altın taç kor, Yah o tacı çiğ taneleri incileriyle bezer. Balıktan aya dek ne varsa hepsi, Bütün zerreler varlığını tanıktır. Akıl onun yüzünden işlere düşmüş, Can ona gönül vermiş Gök dönmeye koyulmuş Yer durup kalmış Dağ onun takdiriyle Ağır bir hale gelmiş oturmuş Deniz ondan utanıp Erimiş su kesilmiş Hem yeryüzü Onun tapısında başına topraklar saçıp Kala kalmış Hem gökyüzü halka gibi kapısında Hayran olmuş Sekiz cennet Onun yanında ancak bir popoşluk. Yedi cehennem ona göre ancak bir yalın. Toprağın alçaklığıyla Gökyüzünün yüceliği Onun tekliğini ayrı ayrı iki tanık Yeleği, toprağı, ateşi, suyu Bir yere getirir Her şeyden kendi sırrını ışıklandırır Gösterir Toprağımız kırk sabah yoğurup Balçık haline getirdi de Sonra emriyle can O balçıkta karar etti Can tene girdi Ten canla girdi Tene akıl verdi de onunla her şeyi gördü bildi. Her şeyi onu tesbih etmekte, Onun tesbihine dalmaktı. Hatta dalmak şöyle dursun büsbütün kendinden geçmedi. Can aklı görünce bir görüşe bir sedişe sahip oldu. Kendisine bilgi bağışlanınca da her şeyi tanıyıp anlamaya başladı. Bu anlayışa bu tanıyışa sahip olunca acizini ikrar etti. Hayretlere gark oldu işe koyuldu. O tapıda ne varsa, ister düşman olsun ister dost, Hepsinin boyunu onun yükü altında. Hikmeti herkese bir yük yükler. Ne şaşılacak şey ki, gene her şeyi koruyan, gözeten odur. Kimsenin işi gücü yok ama herkes de bir işte. İşsiz güçsüz kimse de yok. Daha önce yeryüzüne müh yaptı da sonra yerin yüzünü deniz sularıyla yıkadı. Yeryüzü öküzün üstüne yerleşti. Öküz balığın balık da havanın üstünde. Havanın üstünde ancak bir hiç üstünde. Şu halde her şey hiçten ibaret. Bu kıvranmalar, bu didinmeler ancak bir hiç. Parça buçuk da onun pak zatına değil. Tüm de. Arş da onun tertemiz mülkü. Ferş de. O padişahın sanatını düşünelim Bütün bu varlığı bir hiç üstüne kurmuş. Görüp, göz etmedi. Madem ki her şey hep birden bir hiç üstüne kurulmuş, şu halde bütün bu varlık şüphe yok ki işten ibaret. Arş su üstünde, su hava üstünde, geç bu sudan havadan bütün varlık o. Arş da ancak bir tılsım alemde. Her şey bir attan başka bir şey değil. Varlık ondan ibaret essele. Bu aleme de bak. O aleme de Hep o. Ondan başka bir şey yok. Varsa bile o var olan gene o. Yazıklar olsun. Kimsede kudret yok. Alem güneşte dolu. Fakat gözler kör. Her şey bir zattan ibaret. Fakat sıfatlarla sıfatlanmış. Her şey bir harften ibaret. Fakat sözler çeşitli. Er gerek ki padişahı tanısın. Hangi elbiseye bürünürse bürünsün padişahı bilsin. Böyle er yanılmaz Hangi elbiseye bürünürse bürünsün Padişahını görünce kim olduğunu tanır Madem ki her şey odur Ondan ibarettir Bu yanılmak nedir? Yanlışa düşmek şaşık kişinin karı Bu bakış işsiz kalanların bakışı Ey hakkı tanıyan Bu kadar kıyasa düşme Neliksiz niteliksiz tanrı Kıyasa sığmaz Onu görürsen bu aklı kaybedersin her şeyin o olduğunu görür, kendine bile kaybeder gidersin. Ne şaşılacak şey. Bütün zerreler elleriyle eteklerini tutmuş, çememişler, özür getirmediler. Sarhoş bir halde aramadılar. Ey Allah, ım. halbuki sen o kadar meydandasın ki. Bu yüzden adam akıllı gizlenmişsin. Bütün alem senin de kimse yüzünü göremede gitti. Her şeyden önce sen vardın. Her şeyden sonra da gene var olan sensin Her şeyi varlığına ihsar ettin Varlığınla gördün kendini de Her şeyde kendine göster Ön son ne varsa sensin Senden ibaret Can cisimde gizli Sense canda gizlisin Ey giziden gizli Ey canlara can olan Tanrım Damın korucularla Kapın bekçilerle dolu. Artık sana kim yol bulabilir Nasıl kapına varabilir Akıl içinde zatına yol yok, can içinde Sıfatlarını da kimse bilmez Can içinde gizlazinesin, ama tende de görünen sensin, canda da Bütün canlar künhüne ermek aciz Bir nişane elde edememişler Peygamberler bile yolunun toprağına canlar saçıyorlar Akıl varlığından bir ulaşır Fakat künhüne ermesine asla imkan yok Tanrı canın içindeki de sensin, dışındaki de. Ne söylersem söyleyeyim, seni nasıl översem öveyim, hepsinden münezzehsin. Fakat hepsi de gene sensin. Varlık aleminde ebedi var olan sensin, bütün elleri kolları bağlamışsın. Ey Allah ım. akıl kapında hayran olmuş, sermayesini kaybetmiş, yolunda kendi de kaybolmuş gitmiş. Bütün alemi, apaçık seninle görüyorum da, alemde senden bir iz bile göremiyor. Herkes senden bir nişanedir verdi. Fakat ey sırları bilen Allah, nerede senden bir nişane? Felek bunca göz açtı ama gene senin yolunda bir toz zerresi bile göremedi gitti. Yeryüzü derdine düştü, dert topraklarını başına saçtı ama ne fayda, senin tozunu bile göremedi. Deniz aşkınla coştu, köpürdü, güzeldi fakat gene eteği yaş, dudağı kuru bir halde sindi kaldı. Dağın yolunda yüzlerce tehlikeli geçit var, bu yüzden eteği çamurlara bulanmış, beline kadar balçığa saplanmış, kala kalmış. Ateş içti işte yakınla alevlenmiş, serkeş sesine ateşlere ayak atmış. Yel sensiz perişan bir hale gelmiş, elsiz ayaksız olmuş, avucuna toprak almış, Yel ölçüp boyraz almaya koyulmuş. Güneş iştiyakınla deli divan olmuş. Her gece toprağa yüzler Ay Ayda sevgiyle yanmış. Her ay hayretle batıp gitmiş. Eriyip bitmiş. Suyun ciğerinde bir katre su bile kalmamış. İştiyakınla candan baştan geçmiş. Toprak mahallende topraklara döşenmiş. Başına topraklar serpip kapında kala kalmış. Nice bir söyleyeyim. Bas bas sığmazsın ki Ne yapayım ne işleyeyim? ben Bende zaten bilgin yok Ey gün Eğer sen onu istiyorsan yoluna düş Önüne ardına bak Aklı başında yürü Kapıya gelen yolculara bak Hepsi de birbirine dayanıp yoldaş olmuş Gelmişler Her zerreye ayrı bir kapı var Şu halde her zerreden ona başka bir yol var Sen ne bilirsin hangi yola gideceğin Hangi yolla O kapıya varıp ulaşacağın onu apaçık ararsan işte o zaman gizlenir. Gizliliklerde ararsan açığa çıkar. Açıkta aradığın zaman gizlidir. Gizlide aradığın zaman meydanda. Hem gizli alemde hem açıklıkta ararsan o zaman da her ikisinden de dışarıdır. Her ikisinden de münezzehtir. Neliksizdir niteliksizdir o Allah. Sen bir şey kaybetmedin arama. Ne söylersen bil ki o değildir bir şey söyleme. Söylediğinde desensin, bildiğinde sen. Kendini tanı. Söylediğin, bildiğin şeylerden yüzlerce ilerisin. Onu onunla tanı, kendine değil. Yol ondan başlar, ona gider. Akıldan başlamaz. İşte aciz bu yüzden bilgiye yolaştır. Çünkü o ne vasfa gelir ne bir sıfatla sıfatlandırılabilir. Övenler onu layıkıyla övemezler. Hadleri değil bu. Onu övmek her merdin, her namerdin harcı değil. Halkın ona dair bilgisi ancak bir hayaldir. Çünkü ondan bahsetmek olmayacak bir şeydir. İster pek iyi, pek güzel söylesinler, ister fena ve kötü. Ona dair söz söyleyenler ne söyledilerse kendilerine dair söylemişlerdir. Bilgiden yücedir. Açıklıktan dışarı. Çünkü o kendi münezzehliğinde nişansızdır. Ona nişane olarak nişansızlıktan başka bir şey bulan yoktur. Hiç kimse yolunda can vermekten başka bir çare bulamamıştır. Her şeyden münezzehtir. İster kendinde olsun, ister kendinden geçsin. Hiç kimsenin bu benzersizlikten başka ona dair bir nasibi, bir bilgisi yoktur. İki alemde de zerre zerre onu arasan, bulduğunu sansan, bu bilgi, bu buluş vehminden başka bir şey değildir. Ne bilir ne tanırsan, o senin anlayışındır, Allah değil. Onun makamından kimsenin haberi yoktur. Ona kimin canı erişebilir? O, candan yüz binlerce defa yücedir. Ne söylersen söyle o, o sözlerden münezzehtir. Akıl sevdasına düşüp hayran olmuş, Can aciz kalmış, Parmağını dişleyip durmadı. Aklın o eli yok ki, Vuslatının hazinesinde uzatsın. Tertemiz can, Onun bulunduğu yerde yok olur. Can nedir? Onun yolunda hayran olmuş, Ciğerini yiyerek kanlara bulanmış biri. Ulluğuna karşı bedenler yıpranmış, Akıl şaşırıp kalmış, Can süküte varmış, Şeriat sahibi olan, Yahut başkasının şeriatine uyan peygamberlerden bile hiçbir peygamber yoktur ki o küllü denizden bir elde etsin. Hepsi de aciz kalıp yüzlerini toprağa vurmuşlar. Seni sana dahik bilgiyle bilmedik demişlerdir. Artık ben kim oluyorum? Bilgiden demur Onu ondan başkasıyla meşgul olmayan tanır. Madem ki alemde ondan başka kimse yok, kiminle meşgul olmalı ki? İşte sana olmayacak sevda, işte sana boşa heves. İnciden meydana gelen bir deniz vardır, köpürüp dalgalanmaktır. Sen bu sözü anlamazsın, şeşat penç yürüt. Kim bu inciyi, bu denizi bulamadıysa la Ne ilahi buldu, ne illallah. Öğlen söze sığan şey nasıl olur da olur? Nasıl olur da ondan kolayca bahsedebiliriz İşarete, rumuza bile sığmaz. Dem vurma, sus. Söze sığmayan bahse kalkışma. Ne işarete sığar, ne aşikar anlatılır, ne kimse onu bilir, ne kimse ondan bir nişanım. Sen yok ol, olgunluk buluşma ancak budur. Sen onda yok ol. Hülul dediğin budur işte. Yok olmayanın bahse girişmesi saçmadır. Boş boğazlıktan ibaret. Birlikte yol al ikilikten geç. Bir gönüllü bir kıbleli bir yüzlü ol. A bilgesiz halife ol. Bilgide baban da eşit olsana. Allah yokluktan varlık alemini ne getirdiyse hepsi onun huzurunda secdeye vardı. Adem yaratılınca gayretinden onu yüzlerce perde altında gizledi de Dedi ki ey Adem sen ihsan denizi ol. Bunların hepsi secde ediyorlar sana. Sen onlara mescid ol. Ona yalnız bir kişi secde etmedi. Yalnız bir kişi baş kaldı. O da çarpıldı lanete uğradı. O sırrı anlamadı gitti. Yüzü kararınca dedi ki ey bin yastan, Beni hiçleme işimi düz koy. Ulu Tanrı ey yolda lanete uğrayan dedi. Adem hem halifedir hem padişah. Bugün ona istediğin kadar kız. Yarın onun yüzünden yanıp kavrulan çöre otuna dönersin. Can cisimle birleşince cüz, kilo. Hiç kimse bundan daha şaşılacak tılsım yapamaz. Can yüceydi ten aşağılık. Aşağılık toprakla tertemiz can birleşti. Yüceyle Aşağı birbirine dost olunca, insan sırlardan meydana gelmiş, şaşılacak bir şey oldu. Fakat kimse onun sırlarını anlamadı. Onun işi her yoksulun harcı değil. Ne bildik ne tanıdık. Ne de bir an oldu onu gönlümüzden çıkardı. Nice bir sükuttan başka yol yok diyeceksin. Çünkü kimsenin bir ah bile etmeye adı her içer çöp denizin yüzünü bilir Bilir ama denizin dibini kimse bilmez Define diptedir Alemde tılsıma benzer Gayret et de seni bu bedene bağlayan tılsını kır Tılsım önünden kalktı mı defineyi bulursun Cisim ortadan gitti mi Can meydana çıkar Ondan sonra canın da başka bir tılsındır Canın gayb alimine göre başka bir cisimdir Böylece yürüdür, sonuna erişme. Böyle bir derde düş de dermanı kavuşma. Bu ucu bucağı olmayan denizde nice kişiler gark oldular. Hiçbirinden bir haber bile gelmedi. Pek büyük, pek engin olan böyle bir denizde alem bir zerredir. Bir zerrede alem. Bu denizde alem de bir hava kabarcığından ibarettir. Zerrede bir hava kabarcığından ibaret. Bunu iyice bil. Alemde bir zerre kayboluverse ne çıkar? Bu denizde ancak iki hava kabarcığı yok olur işte o kadar. Böyle bir denizde kim ne bilir artık? Çakıllar mı değerlidir, akik mi? Aklımızı, canımızı, gönlümüz oynadık. Hepsini kaybettik. Elden çıkardık da yüceliğinden bir zerre bile anlayamadık. Hiçbir şey bilmemize imkan yok. Artık yum dudağını, arştan kürsüden soruşturup durma. Akıl bir kılın bile hakikatin anlayamaz. Yanarsa artık sormaya kalkışmamak, iki dudağını yumup susmak gerek. Hiç kimse tekbir zerrenin bile külhünü eremezken, niceye bir söylenecek, niceye bir sorup duracaksın. Felek nedir? Baş aşağı dönmüş, kararsızlıkta karar kılmış bir şey. Bu sırrı anlamak istiyor. İstiyor ama böyle başı dönüp dururken nereden anlayacak? Bu baş dönmesiyle böyle bir saltınata nereden nail olacak? Nereden buyruk yürütüp hüküm sürecek? Bu yol her an biraz daha uzamalı, biraz daha sonsuzlaşmalı. Halk her an biraz daha şaşırıp kalmalı. Bilir misin hiç bu yola giren nasıl yol aldı? Kim bu yolu daha uzun, daha sonsuz gördüyse, o ilerledi, o daha fazla yol aldı. Felek bir başı dönmüşten, bir aciz aylaktan başka nedir ki? Perdenin ardında ne var, o ne bilsin? O bunca yıldır döner, dolaşır ama bu derdenin çevresinde beyhude yere dolaşmış durmuştu. Perde ardındaki sırrı o bile bilemezken artık bu perde senin gibisini açılır mı hiç? Alemin işi ibretten, hayretten ibaret. Hayret içinde hayrettir. Hayret içinde hayrettir. Hayret içinde hayrettir. Hayret içinde hayrettir. Bu iş tersine ne bir iştir. Ne başı vardır ne ayağı. Sanki alem yüzünü duvara dönmüş, elinin üstüne dişler durur. Onun yolunda ayağını da kaybetmişsin başını da. Önünde perde var. O perdenin ardında bir perde daha. Onun ardında bir perde daha var. Öne düşen, yolu görenler, Arada bir bu izi buldular, izlediler. Fakat sonu yok ki. Haddi yok ki sayyasız. Ben şöyle görüyorum: bu iş pek acayip bir iş. Her şey gözden kaybolmadı. Ama kimsecikler künhle eremiyor. Hiçbir zerinin öbüründen haberi yok. Bu yola düşenlerin hepsi canlarına hasretin ta kendisine salmışlar. Yanıp yakılmadalar. Canlarına acizlik ve hayret yoldaş olmuş. Önce bir bak hele, Adem'in başına neler geldi? Zamanlarca yasa, mateme düştü, neler çekti neler? Sonra alemi tufana veren Nuh'a bak, binlerce yıllık kafirlerden neler gördü? Sonra aşka düşen, mancınağa binen, ateşi yurt edinen İbrahim'e, nefsi sevgilinin civarında kurban olan Yaslı İsmail'e, Belalar uğrayan, oğlunun derdiyle gözleri ağıran, başı dönmüş Yakub'a. Kulluk eden, kuyuya atılan, zindanlarda hapsedilen Yusuf'a ve padişahlığına bak. Sonra sitemler çeken, kurtların derdiyle kapı önünde kalan Eyüp'ü. Yolunu yitirip ayrı düşerek, bir az balık karnında yurt tutan Yunus'u. Dünyaya gelir gelmez beşi tabut, dadısı firavun olan Musa'yı. Ciğerinin hararetiyle ateşi mum gibi eriten ve demirden zırhlar yapan Davud'u gör. Derken tahtını yel götüren, herkesi hükmü altına alan fakat sonunda saltanatı yerlere giden, yerini devler tutan Sultan Süleyman'a bak. Gönlü coşup köpüren, başına testere konduğu halde hiç seslenmeyip susan Zekeriya'yı, bir topluluk önünde leğen içindeki mum gibi zari zari başı kesilen Yahya'yı Dar ağacından kurtulup Yahudilerden kaçan İsa'yı gör Sonra bir de peygamberlerin ulusuna bak Kafirlerden ne cefalar gördü ne cevirleri oldu Sen bu işi kolay mı sanıyorsun? Bu yolda en adi şey can vermedir Ne kadar söyleyeceğim ki? Başka sözüm kalmadı Daldan bir güldür kopardım başka bir gül yok bitti baştan baş hayrete düştüm mahvol buna çaresizlikten başka bir çare bilmiyorum Allah seni ararken ihtiyar akıl bile süt emen çocuk gibi şaşırdı kaybolup gitti öyle bir zata benim gibi sersem nereden erişeceğim münezzeh Allah'a nasıl erişilir ki sen ne bilgiye sığarsın ne meydana çıkarsın ne bir kardan karlanırsın ne bir zarar yüzünden ziyana girersin ne Musa'dan bir fayda elde edersin ne Firavundan ziyana düşersin Allah, senin gibi sonu olmayan senden başka haddi gayesi bulunmayan kimdir ki bunda şüphe yok ki sonu olmayan hiçbir şeyin haddi gayesi bulunmaz artık nerede kaldı senin gibi tek Allah'a akıl erdirme Allah'ım bütün cihan halk hayretlere düşmüştür de Sen perde altına girmiş, gizlenmişsindir Lütfette artık perdeyi yağaç Canımı yak, yandır Bundan böyle artık perde ardında beni gizlice yakma Ansızın hayret denizinde kayboldum Bütün bu perişanlıktan yine kurtar beni Bu alem denizinin ortasında kaldım Perdenin içine giremedim Dışarıda kala kaldım Beni bu sırrıma mahrem olmayan denizden çıkar. Sen düşürdün sen kaldır. Nefsin bana tamamıyla hakim oldu. Eğer elimi tutmazsan vay halime. Eyvah bana. Canım beyhude şeylere bulaştı. Bu bulaşıklığa takatim yok. Ya beni bu pislikten kurtar temizle. Yahut da kanımı dök beni toprak etkitsin. Halk senden korkar. Ben kendimden korkarım. Çünkü senden iyilik gördüm Kendimden kötülük Bir ölüm mü Yeryüzünde yürüp gidiyorum Ey can bağışlayan Takavla canımı dirildim Müminde Kafirde hep kanlara bulanmış Ya başları yüce Ya baş aşağı düşmüş Kahrolmuşlar Lütfedip de çağırdım işte yücelik Kahredip de kovdum işte perişanlık, düşkünlük. padişah. gönlüm kanlara bulanmış. Tepeden tırnağa kadar felek gibi başım dönmedi. Sözüm, özüm gece gündüz senin. Bir an bile senden aylak değil. Hep seni aramakta seni istemekteyim. Adeta seninle komşuyum ben. Sen güneş gibisin. Ben de gölgeye benziyorum. Ey sizlere sermayeler veren Yutuflar eden Allah Ne olur komşu hakkını gözesin Gönlüm dertlerle Canım acıklanmalarla dolu İstiyakınla i̇şte bulut gibi ağlamakta Gözyaşı dökmek değil Derdimi söylesem Mecalsiz bir hale gelirim Derdimi arz etmeme de imkan yok Kılavuzum var. Yolumu getirdim. Bana devlet ver Vakitsiz gelip çattım senin civarında kime devlet yar olduysa o kendinden bezdi. Sen de kendini kaybet Ümitsiz değil, kararım yok. Ümidim şu. Belki yüz binlerce kişinin içinde beni tutar, bana lütfeli verirsin. Olur ya.